Rabbil Alemin ve Muhammedin ve ve ve Muhammed ve ve 29. söz, ikinci esas. Saadet-i ebediyeye muktezi vardır. Ve o saadeti verecek faili zülcelal de muktedirdir. Hem harab-ı mevtü dünya mümkündür. Hem vaki olacaktır. Yeniden <gülüyor> ihya-i ve haşir mümkündür. Hem vaki olacaktır. İşte bu altı meseleyi birer birer aklı ikna edecek muhtasar bir tarzda beyan edeceğiz. Zaten 10. sözde kalbin imanı kamir derecesine çıkaracak derecede bürhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız aklı ikna edecek, susturacak, eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadeti ebediye muhtazî mevcuttur. O muktazinin vücuduna delalet eden bürhan-ı kat'i, on menba ve medardan süzülen bir hadstir. Birinci medar, dikkat edilse şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasti vardır. Her ciyette reşahat ihtiyar ve kast görünür. Hatta her şeyde bir nuru kast, her şende bir ziyay irade, her harekette bir lemay ihtiyar, her terkipte bir şuley hikmet, semeratının şehadetiyle nazarı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebedi olmazsa, şu esaslı nizam bir sureti zayıfey vahiden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt ve nisep heba olup gider. Demek nizamı nizam eden saadet-i ebediyedir. Öyleyse ise nizam-ı alem saadet-i ebediye işaret ediyor. İkinci medar hilkat-ı kainatta bir hikmeti tamme görünüyor. Evet, inayeti i timsali olan hikmeti ilahiye, ilahiyye, kainatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin intizamı lisanı ile saadeti ebediyi ilan eder. Çünkü saadeti ebedi olmazsa, şu kainatta bilmedaha sabit olan hikmetleri, faideleri, mükabere ile inkar etmek lazım gelir. Onuncu sözün onuncu hakikatı... bu hakikatı güneş gibi gösterdiğinden ona iktifan burada iktisar ederiz. Üçüncü medar, akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkatin mevcudattaki ademi abesiyet ve ademi israf saadeti ebedi işaret eder. Fıtratta ve israf, fıtratta israf ve hilkatta abesiyet olmadığına delil, Sani Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihap etmesidir. Ve bazen bir şeyi yüz vazifeyle tavzif etmesidir. ...ve bir ince şeye bin meyve ve gayeleri takmasıdır. Madem israf yok vavesiyet olmaz, elbette saadet-i ebedi olacaktır. Çünkü dönmemek üzere Adem her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta, ev cümle insanda, fen-i menafi ağza şehadetiyle sabit olan adem israf gösteriyor ki... ...insanda olan hassiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulak dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir ve o meyli saadet saadeti ebediye namzet olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyeti hakikyesini teşkil eden o esaslı maneviyat o ulvi amal hikmetli mevcudatın ihlafın olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. Şu hakikat, 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. 4. Medar pek çok nevilerde hatta gece ve gündüzde kış ve baharda ve cevvi havada hatta insanın şahıslarında müddeti hayatında değiştirdiği bedenler ...ve memte benzeyen uyku ile haşir ve neşe benzer birer nevi kıyamet, bir kıyameti kübranın tahakkukunu ihsas ediyor, remzen haber veriyorlar. Evet mesela haftalık bizim saatimizin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına benzeyen Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yem sene, ömrü beşer, deveran-ı dünya birbirine mukaddem olarak birbirinden haber veriyor, döner, işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevten sonra subhu kıyamet, o deskahtan, o saat uzmadan çıkacağını remzen haber veriyorlar. Bir şahsın müddeti ömründe başına gelmiş birçok kıyamet çeşitleri vardır her gece bir nevi ölmekle, her sabah bir nevi dirilmekle, emarat-ı gördüğü gibi, 5-6 senede bir ittifak bütün zerratını değiştirerek, hatta bir senede iki defa tedrici bir kıyamet ve Haşir taklidini görmüş. Hem hayvan ve nebat nevilerinde 300 binden ziyade Haşir ve Neşir ve kıyametin neviyeyi her baharda müşahade ediyor. İşte bu kadar emarat ve işarat-ı haşriye ve bu kadar alamat ve rumuzat-ı neşriye elbette kıyamet Kübra'nın teleşuhat hükmünde o haşre işaret ederler. Bir sani hakim tarafından nevilerde böyle Kıyamet-i Neviye'yi yani bütün nebatat köklerini ve bir kısım hayvanları aynen baharda ihya ve yaprakları ve çiçekleri ve meyveleri gibi Sair bir kısım şeyleri ayniyle değil, misliyle iade ederek bir nevi haşir ve neşir yapmak, her bir şahsi insanide kıyameti umumiye içinde bir kıyameti şahsiye denil olabilir. Çünkü insanın bir tek şahsı, başkasının bir nevi hükmündedir. Zira fikir nuru, insanın amaline ve efkarına öyle bir genişlik vermiş ki, mazi ve müstakbeli ihata eder dünyayı dahi yutsatok olmaz sahib nevilerde fertlerin mahiyeti cüziyedir kıymeti şahsiyedir nazarı mahduttur kemali mahsurdur lezzeti ve elemi anidir beşerin ise mahiyeti ulviyedir kıymeti galiyedir nazarı amdır kemali hatsizdir. ...manevi lezzeti ve elemi kısmen daimidir. Öyleyse, bil müşahede sair nevilerde tekerrür eden bir çeşit kıyametler, haşirler... ...şu kıyameti kübra-yü her şahs-ı insani ayniyle iade edilerek haşledilmesine remz eder, haber verir. Onuncu sözün dokuzuncu hakikatında iki kere 2 dört eden derecesinde katiyet ile ispat edildiğinden burada ihtisar edilsin. İkinci esas, saadeti ebediyeye muktezi vardır. Ve o saadeti verecek faili zülcelen de muktedirdir. bu ders sadete ve diy hakkında Kur'an-ı Kerim'in aşağı yukarı dörtte <gülüyor> üçü kıyamet, haşir, cennet, cehennem, ebedi ve baki saadet hakkında. Kur'an-ı Kerim'in dörtte üçü haşirden, kıyametten, hayat-ı bâki eden veriyor peygamberlerin hayatında da tevhidden sonra, Allah'ın vahtaniyetinden sonra üzerinde hassasiyetle durulan en önemli konu ahirettir. Hayatı ı vakiyedir. Evet. Bu ders, bu akıl gözüyle, mantık ve mahkemeyle hayat-ı ispatı hakkında. Efendimiz Peygamberimiz ki, akın, hakikatin terazisidir mahiyet insani haritası içerisinde, Allah Allah'ın bize bahşetmiş olduğu varlık nimeti içerisinde, en büyük nimet akıldır. Akıldan büyük nimet yok. Akıldan büyük devlet, akıldan büyük servet yok. İşte aklın piştarlığında bu ders, saadet-i medar bir kısım hakikatları beyan edecek. Şimdi okuyamayacağız herhalde. Birkaç medarı inşallah okumaya çalışacağız bu akşam. Evet, baştan alalım. Saadet-i ebediye, muhtazi vardır. Yani hayat-ı baki gelecek mi? Akıl soruyor. Hikmet, mantık ve mahkemede cevap ediyor. Baki hayat var mı? Gelecek mi? Peki, gelmesinin lüzumu var mı? Akıl sorar mı? Sorar. İnsanda vehim ve vesvese var mı? İnsanda vehim de var, vesvese var. Şeytan da bazen insana musallat olur mu? Bazen değil. Her zaman, her gün şeytan insanlara ne yapar? Her meşgul olur, musallat olur. Öyleyse aklı, Selim adına bu meseleye nasıl bakmamız gerekiyor? Hakikaten hayata ebediye gelecek mi? El cevap gelecek. Niye? Çünkü bekaya, ebediyete en layık, mahluk insandır. Şurada dünyanın en güzel sarayını, köşkünü yapıyor. Dünya çapında bir saray, büyük köşk. Aç için. Koy, ilanları koy, çiğanları koy, iti köpeği, aslanı, uçana kaçana yürüyenini, hayvanları koy, kurbağayı koy. Kurbağa için saray mı daha tatlı lezizdir, yoksa çamur, çamurlu bulanık su? Mu? Çamurlu bulanık. İlan için ini mi daha tatlıdır, yoksa dünyanın işte? hidü kasr Kasrı mı? yani i Bekaya namzet insandır. Bakın, bekaya, ebediyete en layık mahluk da insandır. Niye? Çünkü insan natıktır. İnsan Cenab-ı cami ismine mazhabıdır. Allah'a muhatap olarak yaratılmış. Mesela insan Allah'a muhatap yaratılmış. Kur'an'da Cenab-ı Hak kime konuşuyor? İnsanlara. Devallara, koyunlara, keçilere kitap var mı? Hayvandı. Hayvan da. Hayvan mağtab mu? Hayvanın şuuru var, hayvanın aklı var mı? Hayvanın mantık mı, mahkemesi var mı? Demek cennete, demek bekaya. Demekliye, likaya, daha ilerisi, demek cemal ilahiye, en layık, en müştakim bir insandır. Neden? Çünkü insanın cevheri büyüktür. İnsanın cevheri büyüktür. İnsanın duyguları itibariyle insana baktığımız zaman insanın duygu itibariyle matematik tabiriyle insanın istatları sonsuza açılıyor. Sonsuz. Sonsuz. Baki ebedi bir hayata arıyor. Bunu istiyor. Bak, i̇nsan hiç ölmek istemiyor. İşte bu beka iş, eveliyet Demek insanın istadı cephesiyle böyle. Bir de Cenab-ı Hakk'ın İsim ve sıfatları noktasından bakınca Cenab-ı Hak nedir? Cemil-i mutlaktır. Allah'ın kemalatı zatiyedir, mutlaktır ve daimidir. Allah'ın cemalinin tecelliyatını hassiz kemalat-ı tefekkür edecek, temaşa edecek, İstidat, kabiliyet ve donatım kime veriyor? İnsanlar. Allah'ın sanatını okuyacak. Allah namına takdir edecek. Tesbih edecek. Maşallah ben subhanallah. Diyebilecek istidat, kabiliyet, donatım kimde var? İnsanlarda var. Demek sanat-ı ilahiyeye karşı mütefekkir derler kimdir? insan? Sonsuz, ebedi ve baki cemalin hayretkârı, ya hayretkârı, ya. ebedi, müştakı kimdir? Yine insandır. Ha. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti namütenayidir. Allah'ın ihsan sofraları naviten sonsuz. Bakın, İnsanın yumru kadar midesi var. Allah yumru kadar midenlikte için baharı yaratmış. Çünkü insanın ihtiyaçları sonsuz. Rahmetin hazineleri tükenmiyor ve bitmiyor. Sonsuz rahmet hazinelerine en ziyade muhtaç kimdir? Yine insandır. Demek usta diyor, muhtaç müte e, muhtaç Müteşekkir. Allah'a teşekkür eden muhtaçlar. muhtacı teşekkür. Muhtaç müteşekkir. Mütefekkir den ve müştak seyirci ruhu insandır. Demek ruh insanı beka'ya gidecek. Ebede gidecek. Zaten insanın fıtrat fıtratına baktığımız zaman bunu ne yapıyoruz hissediyoruz bakın. İnsan fıtratında en köklü his nedir? ve hissedilir, ebediyet istedir. Usta tabir kullanıyor ki, bir insanın diyor, kulağını göksüne yaslasan, onun vicdanından, kalbinden, derinden derine, ebed, ebed, ebed, ebed sağlasını şişirteceksin. Demek ki saadet ebediye gelecek. Ha. Peki, şimdi akla gelen soru, peki saadet ebediyeyi değil mi? verecek zat muktedir midir? Evet, muktedirdir. Burada bir çok önemli bir kelime söylüyor. Fail muktedirdir. Bence zaten bu cümle akıl gözünde cenneti, hayata ebedeyim iki kere iki dörtten daha katı olarak insan zihnini oturtuyor. Yani. Çivi gibi çakıyor. Fail muktedirdir. Şimdi şu yüzük. Gümüş. Bu şimdi akil taşım. Ha. Şimdi bir adam sanatkar. Sarraf. 20 senedir, 30 senedir yüzük yapıyor. İşte ya, yaptığı yüzüklerden birisi bu. Ha. Şimdi bu yüzük düşse, pek kırmızı var, yok şu şey, taşı kırılsa, bu arada efendim bir iş makinesi de üzerinden geçse, evet. düzlese şimdi insana bir tereddüt alır. Ya şu yüzük zayıldı gitti. Eyvah gitti. Şimdi ne dersin? Ya kardeşim fazla üzülmeye gerek yok. Gelsin şurada kuyumcular çarşına götüreyim. Orada binlerce yüzük var ya. Şimdi bir adam sanatkarsa, bir adam iyi bir sarrafsa, kuyuncuysa, şu yüzüğü yapmış mı? Yapmış. Yapmış. E sen dün bu yüzüğü yaptın ama bugün yapamazsın. Yarın da unutursun diyebilir misin? Diyemezsin. Fail muktedir. Fail, yani o fiili yapan usta, sanatkar, mağaretini göstermiş, yüzüğü yapmış. Yapmış mı? Aynısını da yapar benzerini yapar yapar kanun bu tamam. her şeyde geçerli. Şimdi şu kitabı şu kitabı basmış mı? Ya yani aynısını ve benzerini bir daha basamaz. Yalan yalan söylenir. Şimdi şimdi geldi biz 50 bin tane kitaplarını yaptık bastık bitti. Demek olaya fail canibinden bakmak lazım. Failin istadı, failin kabiliyeti, failin kapasitesi noktasından bakıp <gülüyor> olay çok kolay. <gülüyor> Ama insan kendi kafası, kendi anlayışı cüz-i <gülüyor> noksanına itibariyle bakarsa katınıza düşebilir mi? Düş düşebilir. İşte Süreymaniye cevabınızdır. Sinan'ın maharetinin gözüyle bak. Mimar Sinan. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük mimarlarından birisi. Mimarın ilmi maareti ve tecrübesi. Sultan Süleyman'ın da devleti, serveti, finansmanı bir araya geldi mi Süleyman'a yapılır mı? Yapılır. Sinan ve Süleyman hayatta olsaydı onun bir karşında karşı tepeye istedikleri yere kurar mıydı? Birine onun yüzüne. Demek Sinan'ın ilmi Sultan Süleyman'ın devleti noktasından bakınca olay kolaylaştı ama köydeki yani şarta kollikler derler ya kulluk kişik. Yani, orada küçük kulübe. kulübe. kulübe. Şarta bir adam kulübeyi yapmakta zorlanmış. Anasağmamış bir kulübe yapınca böyle bir geçin, şey diyecek onu yapınca kadar, O adamın gözünde Süleymani yapmak nedir? Bu imkansızdır. Ama Sina'nın ilmine Süleyman'ın devletine teslim olursan, olayı. kalırmış. Marangoz kapıyı pencereyi yapmış. Bir daha yapamaz. Ulan kızdırma. Bir değil bin tane yapalım Şimdi Cenab-ı dünyada insan yaratmış mı? Yaratmış. Yaratıyor mu? Şimdi şu anda dünya nüfusu yedi milyar. Yedi milyar insan. Hazreti Adem'den bugüne gelinceye kadar milyarlarca insanı Allah yarattı mı? Evet. Demik faiz muktedir. Allah hallakiyetini rububiyetini dünyada fiilen sergiliyor ve gösteriyor. Hiç uzağa gitme. Enfisi olarak kendine bak. Allah seni yarattı. bir damla kandan Allah seni yarattı. Öyle mi? Evet. Beşinci cenabe dünyada hail muktedir. Allah dünyada insan yaratmasını bilsin Haşa ahirette umutsun. Olur mu? 7 milyar insan yaratan kudretten yani tekrar ahireti yaratamazsın. Tekrar insanları halk edebilirsin, edemezsin. Demin mi? Demez. Şimdi bakıyorsun efendim. Bir aileye efendim Ne oldu ya işte, o ailenin büyüğü, Ahmet'in dedesi, 80 küsur Resul'den. Ya ben, Allah rahmet eylesin, Allah makamı cennet eylesin. gönder, getirdiler. gün sonra bakıyorsun, içeri o bir, üç gün sonra bir ses geldi. Bebek. Doğmuş. Bir de yeni evli var, ona soruyorsun. Ne var mı yok? Hocam bekliyoruz, bir misafir geldi. Yakında gelir. O gelecek misafiri hangi kudretten bekliyorsun söyle? O doğacak çocuğu kim elinden tutacak? Kim ana karnında büyütecek, geliştirecek, hayata hazırlayacak, insan olarak yaratacak? <gülüyor> kim? İşte Oza. Kimse? O kimdir? Yani Allah Azmi Şah. Doğan bebeği hangi kudretten, hangi ilimden, hangi inayetten, hangi rahmetten bekliyorsan, ölen dedeni de yarın ahirette aynı kudret, aynı hikmet, aynı inayet ne yapacak, varlık çıkartacak. Yani, onun için kendi yani, yaptaki tasarrufa, kudreti ilahi, ruveti Rabbaniye canibinden bakmak lazım Allah'ın caninden. Allah yani sonsuz kudret. Namütenahi bir ilim yani her şey hükmeden bir irade. Yani. Fail mutlak yani demek ki belli insan bazen söylenirse, bir insan marangoz olsa, demirci marangoz, efendim. Tarak, saç berber İstanbul'da berberlik yapmayı beceriyor. Buradan Pazarına gidince unutuyor. Memleketi değişti mi, marangoz, İzmir'e gitti mi, marangozluğu silindi. Avrupa'ya gittim mi, sanatkarlığında bir şey kalmadı. Şimdi, Cenab-ı <gülüyor> Hak, dünyada insan yaratmasını bilsin, haşa ahirette unutsun. Olur mu? Haşa ahirette. Fa'li muktedir. Peygamberimize bir gün hasfesan, bir müşrik geldi <gülüyor> kemiği böyle elinde şey etmiş un haline getirmiş Ve istihza ile Peygamberimiz yüzüne karşı senin rabbım mı bunu diriltecekmiş <gülüyor> <gülüyor> Peygamberimiz de benim Rabbim diriltecek seni de cehenneme koyacak Mükeşef açıldı Resulullah'ın onu tam ortasında o kafir müşteri gördü. Hemen, hemen arkasından ayet geldi. İnsan ver, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de, onu bidayette kim yaratmış ise o diriltecek. Aynı işte, ayet ne? Fail muktedir. Bidayette da. O insanı bir damla kandan kim yarattıysa işte o kudret, o irade, o ilim, o onu onuna yapacak, dilitecek. Evet. Ve o saadeti verecek fail yüzceler de muktedirdir. Hem harab alem, Memtü dünya mümkündür. Hem vaki olacak. İki, bu ikinci iki soru bu da ikinci soru altı soru burada. Peki. Alem, yani şu küre, şu dünya ölecek mi? Mümkün mü? Evet. İkinci soru, vaki mi? Bazen her mümkün olmayabilir? Vaki, vaki, mümkün. vaki olmayabilir. Mümkün mü? Evet. Dünya ölecek. Kainat nefesi kesilecek. Hem mümkün hem de vaki. Evet. Bunun da ispatı uzun gider, ben kısa kulasayı değil mi? Bakın şimdi bir meyve ağacına bakın. kaysa düşer, şeftali ağacı. Kopar şeftali, kayısıyı kopar. Taze ağacın neticesi, meyvesi, semeresi. ağaçtan mattu mattup mana nedir? Meyve. <gülüyor> Taze kayısının ömrü kaç aydır? Bir, iki, üç, üç, üç. Bir, bir. Ben biraz uzatalım ya. iki ne? hafta olsun, 3 hafta. Üç hafta sonra ağacın meyvesi ölür mü? Ölür. Ölür El, Elma. Elma ağaçtan koparttın. Elma insan gibi düşünün. Elma kaç ay yaşar? Üç ay yaşar. Bakın. Bir ağacın kanı, bu kanı, iki kere iki, dörtten daha ve kesin bir kanı, bir ağacın meyvesi ölümlü ise, el cevap, o ağacın kendisi de ölümlüdür. Elma üç ay yaşar, elma ağacı da otuz sene yaşar, kırk sene yaşar, kırk sene sonra o da ölür mü? Ölür. o kanı. Meyve üç ay yaşarsa ağaçta 30 sene, sına, 40 sene yaşarız. Şimdi kainatı muazzam, muhteşem, mükemmel bir ağaca teşbih ederse, kainat ağacının en cami, en nuntaz, en mükemmel meyvesi kim? İnsan. İnsan 70 sene, 80 sene yaşar yaşar. Ha yüz sene olsun. Yaşar. İnsanın bir eceli, fıtresi, bir ömrü tabisi var mıdır? Vardır. Vardır. En cevap Kainatın da bir eceli fetresi, bir eceli tabusu var. Bitti. Demek bir gün gelecek insanın ecelini tamamladığı gibi küreye arzun da eceli nefesi kesilecek, ölecekler tabii. Sekirat edeceğiz. O zaman sekirat edildiği gibi, o zaman sekirat edildiğine ya tehdit ayetleri varıyor, kâfirler hakkında melekler kâfirleri, ruhlarına nasıl çekip kopartacaklar? İnsanın se sekeratta hırıltı ve gürültü olur mu? Olur. Kıyamet de kâinatın hırıltı ve gürültüsü. Güneş toplandığı zaman, ateşini dürdüğü zaman, denizler, yani kaynağı. Yani kaynayıp alev aldığı zaman, dağlar bulut gibi, yürüdüğü pamuk gibi uçtuğu zaman, pamuk tam. gibi atılıyor. Atıldığı zaman, hmm. insanın sekeratı olduğu gibi, kainatın da sekeratı olacak, işte kıyamet. Kanun, bakın, sürekli hepsi kanun. Şimdi şu kağıt mı? İşte yarar. <gülüyor> Şimdi bu kağıdı tuttum, şurasını... Ne yaptım? Neyse. Yırttım. Bu Şu kağıdın şurası yırtıldığı gibi, kağıdın hepsi yırtılır mı? Neyse. Yırtılır. Şura bir kalemle bir işaret yazdım. Şu kağıt kalemi kabul etti. Kağıdın hepsi kalemi kabul eder mi? Ne? Ne? Şu ağaca bir köşkü düşünün, ahşaptan bir köşk. Ahşaptan bir köşkün kenarına çakmağını böyle tut, beklet, ahşaptan o köşkün bir tarafı yanar mı? Her cevap, hepsi de yağar, tutuşur, hepsi de İzmit depremi, İzmit yıkılır mı? Gölcük yıkılır mı? Demek dünyada. Yeniden ihya-ı ve haşir mümkündür, hem vaki olacaktır. Şimdi tabii Allah'ın adaleti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın inareti, Allah'ın hak ismi. Evet. Belki bin bir esma-ı her birisi ahiret ne yapıyor? Kıza Kafir küfrüyle yaşasın. Dinin mukaddesatı, imanı İslam'ın tezife et, takilesin, toprağa gitsin, çürüsün, kalmasın. Oldu mu? Adaleti ilahi. Peygamberimiz Allah'ın <gülüyor> adaletini edebi beyan ve davranat içerisinde öyle ifade etmiş ki iki koç diyor Efendimiz Rasulullah, birisinin boynu var, birisinin boynu yok. Boynuzsuz koçun diyor, hakkı boynuzudan alınacak. İki yaprak yukarıdan aşağıya düştüğü zaman alttaki yaprağın hakkı üsttekinden alınacak. Ayet-i bütün nimetlerden sorulacaksınız. Zulüm mağlakta kalır mı? Allah rahmetiyle Müslümanları yokluğa alsın, kafirler de çürüsün, Müslümanlarla ikisi de kadide çürüsün. O zaman teklif ne oldu? Peygamberler niye geldi? Kitaplar mı için emretti. Allah insanlara hidayetini için emretti. Demek ki bu noktalardan bakınca saadet ebediye, Esma'nın diliyle, işte 10. Sözde ustaz, Esma'nın diliyle hayatı ı geleceğini suret ve hakikatler içerisinde ifade etmiş oluyor. Evet. İşte bu 6 meseleyi birer birer akla ikna edecek muhtasar bir itirazda beyan edeceğiz. Zaten 10. Sözde kalbi imanı kamil derecesine çıkaracak derecede birhanlar zikredilmiştir. Şurada ise yalnız ilk aklı ikna edecek, susturacak eski Said'in nokta risalesindeki beyanatı tarzında bahsedeceğiz. Evet, saadet-i ebediye muktazi mevcuttur. O muktazinin vücuduna delalet eden bir han-ı on menba ve medardan süzülen bir hadistir. Birinci medar, dikkat edilse, şu kainatın umumunda bir nizamı ekmel, bir intizamı kastiyi vardır. Her ciyette reşahati ihtiyar ve lemaati kast görünür. Şimdi dikkatle bakırsanız, bak şu kainatta umum bir nizamı ekme. Umum umum bir nizamı ekme. Ekme. Nihayet kemalda bir nizam var kainatta. İntizamını dizilir genetik şifreden alın, hücreden, insanın genetik şifresinden hücreden alın, nihayetsiz küçüklerden, nihayetsiz büyüklere, ta galaksilere kadar. Her yer, her mevcut, her mahluk, intizamlı, müzeyyen, mükemmel ve mucize olarak yaratılmış. İntizam, hem ilmi ilahinin en büyük delilidir İntizam, ...hem Allah'ın varlığının da en büyük derinidir. Çünkü bir şeyin intizam vermek, nizama sokmak neyle olur? Bilim mi? Bilim. Bakın, şimdi şu kitaptaki raflara böyle dağılsam sağa sola, insanı çek... ...ne kadar hayvan varsa getir buraya, bütün canlılar. Bakın, hayvanda sıfat olarak, hayat sıfatı var mı? Var görme var, işitme var, kudret var. Değil mi? Bir da kendini idare edecek iradesi var. Fakat ilim yok. Yüz bin sene bekleseniz, kainattaki bütün hayvanlar şu kitapları buraya intizam izleyebilir miyim? Bir, bir var. şey varmış. Ha? Bir şey yani. var. Demek bir şeye intizam vermek neyle olur? İl i̇lim. Var. Şimdi kainattaki intizam. <Gülüyor> Her şey yerli yerli çakılmış, her şey yerli yerli Cüzlerden küllere kadar, küçük olukattan büyük galaksilere kadar her yerde muhit, muhteşem, muazzam ve mükemmel bir ne var? İntizam var ve... bir kasıt değil Bir de ne var? İntizamda ne var? Kasıt, kasıt, kasıt. Şimdi insanın, insanın vücuduna bakın, insanın her tarafı, her cücreti, sureti, hakikati, mahiyeti, azaları, uzuvları, hepsi kasıtta. Sen niye içeride, niye mide olsun ki ya? Yani? Niye senin içinde mide var? E yemek yiyeceksin babiş. Yemek'i kim azim Mide. E midenin içinde niye mide suyu var? Bak, şimdi şuradan başla, Elmayalı ağzına götür. Dişler. Kasıt bak. Ön dişler, arka dişler, yan dişler. Git diş tokuyuna sor. Dişlerin tanzimine var? Kasıt. Dil, kasıt. Tükürük bezi, kasıt. Yemek borusu, kasıt. Mide, kasıt. Öbrekler, kasıt. Ciğer, kasıt. Geçen ay bir doktor arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki bizim profesörümüz vardı. Ehli dünya yani namazı, bayrette, taat dalakası yok. Üç gün dedi bize derste karaciğerin fonksiyonlarını anlattı. Bir başladı. Anlattı. Dünyanın en mükemmel fabrikasından bin derece, kimya fabrikanında bin derece mükemmel Böyle anlattı, anlattı, anlattı. Ondan sonra böyle durdu. Çocuklar ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir insan bu karaciğerin görevlerini, vasıflarını bilsin de Allah'ı inkar etsin. O dünyada en ahmak, en anayi in insan olur. Yani. Şu karaciğerini dinle de Allah'ı inkar et. Kasıt. Kalp. Mekası değil ki o. Küçüktür. Allah Allah. Hepsi. Bak, göz nereye takılacak, burun nereye takılacak, çakılacak, dişler nereye dizecek, el ayak, hepsi kasıtlar. Kimden de hayalen, elinin ayağının yerini değiştir böyle. Hadi. Değiştir bakalım. Hayalini de değiştir. Bazen ben gençlere söyleyebilirim ki, tek bir gözün olsaydı, tepe göz, göz burada. Göz tam burada. Hey. Burun burada, Ağız da burada. Çatal dedim hadi. Erkek. İyi Götür ağzına. Götür al. Bir bak bakalım çatalın içine sinek düşmüş mü, düşmemiş mü? Ne yapalım? Bir de burnuna gidiyor kokar. Bir de. İyi bakın. İyi bakın. Hep kalsın. Kast neyi gösteriyor? Kast iradeyi gösteriyor. Kast ilmi gösteriyor. Kast hikmeti gösteriyor. Evet. Allah Hakim, Allah Mürid, Allah Kadir, <gülüyor> Allah Halim. Allah Kadir'e küm bir şey. Yani kasıt var. Nerede kasıt yok ki yani? Bakın şöyle, imret gözlüğüyle. Hangi şeyde kasıt yok ya? karpuz yedim. Nasıl berpuz? Karpuz bak. Karpuza bak. Dünyanın hangi torna atölyesinden çıkartabilirsin? Kasıt. Kışın insanın karpuz yemeğe ihtiyaç duyuyor mu? Duymuyor mu? Vücudun ihtiyacı. Ambalajlanmış, paketlenmiş. Hiçbir torna fabrikesinden çıkmaz. Kasıt bir de ne var? Çizgi var ya. O da kasıtta. Bıçağı al, Bismillah o çizimden kes. Ağaç içinde yüzlerce çekirdek, kasıtta. Karpuzun her bir çekirdeği bir yazılım programı. Kasıtta sen ye, sen nevadın yesin, kıyamete kadar iyi Yazılık kovmam, ondan sonra Allah'a inkar et, Allah'a ısrar yani Allah et. Yani Allah'a şükür etme. Kasıtta. Çekirdek kasıt meyvenin gelmesi kasıt değil mi? Meyve uygun dilin, midenin, vücudun tanzim ve tertip edilmesi kasıt değil mi? Kainatın projesi tek ve müstakil, en canlı projesi kim? İnsan. Yerler ve gökler kime göre kesilmiş? Kasıt insan. İnsana göre. Şurada dünya, şurada güneş. Az içeriye girse yandık. Az dışarıya çıksa, donduk. Plana bassa, helak olur. Geri fize taksa, Bittik, nefesimiz kesin. Her yerde, her şeyde, her mahlukta, her mahlukun, her mahlukun, her cihetinde, her cephesinde, her huzunda, her aratında, her cihazatta ne var? Kasır Bak bu da ne? Muhit. Demek Allah'ın ilmi kâinatına yapmış, bir harf etmiş. Nerede bir mahluk varsa orada irade ilahinin tecellisi var. Nerede bir masutu var? Orada kudret ilahinin tahakkukı var. Nerede bir mahluk varsa ilmi ilahinin orada tecellisi var. Evet. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemat-ı kast görünür. Her cihette. Evet. Yani şimdi bütün bu ilimler, yani Üniversiteki bütün ilimler hep neyi anlatıyor? Bu kastı anlatıyor. Faydalar, fizik, kimya, biyoloji, tatbik ilimler, hep ne anlatıyor? Kast-ı anlatıyor. Allah niye atımı yarattı? Niye mevsimleri yarattı? Niye sular, niye göller, niye ağaçlar, niye bağlar, niye bahçeler, niye bu canlılar? Hepsinde Kastilahi. ne var? Kast-ı Her yerine dükmeyi. Hatta her şeyde bir nur kast, her şende bir ziyay irade, her harekette bir lemay ihtiyar, her terkipte bir şuley hikmet, semeratının şahitidir. Her terkip değil mi? Şimdi mesela en güzel terkip mesela şimdi meyvelerin her birisi bir nedir? Bir terkip. Şimdi karşıda diyorsunuz şu elma ağacı bakın, şu portakal ağacı. Şu da muz, muz ağacı. E şimdi ben size soruyorum, bu ağaçlar tıp fakültesinde mi okudular, yoksa özel beslenme bilgisi mi aldılar? Ağaçlar, çalı, yontulmuş kabak ereste. Elma da niye ağaite amel olsun ki yani? Ne diye yani? Bu elma ağacı, bu yontulmuş kabak ereste insanı mı tanıyor? İnsanın midesini mi biliyor? İnsanlara vitamin lazım. A, vitamin eksikliği olursa şu, şu, şu hastalıklar çıkar. Öyleyse bu insana ne yapmak lazım? Himmet etmek lazım. Ağaçta şeker mi var? Merhamet mi var? Niye muzda potasyum olsun, P olsun? Niye portakalda c vitamini olsun, ne diyo olsun yani? Ve bu kasıt de değişmiyor yani. Eğer tesadüf olsaydı. Bu seneki portakallarda C, öbür sene E, öbür sene de, öbür sene de hiçbir şey. Böyle değil ki var. Kas devam ediyor. Kasın arkasında ne var? İzamın mükemmelliği var. Ya. Evet. Her terkipte bir şure-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazarı dikkate çarpıyor. Şimdi bunu neye değil getirdi? Her yerde irade var mı? Her yerde ilmin tecellisi var mı? Her yerde Allah'ın tasarrufundaki mükemmellik var mı? Bütün kainatı topla. Hepsinde var. İyi. Ee, bakın, ahiret gelmez. Oldu mu? Olmadı da. Şu üç günlük dünyada bu kadar masraf, bu kadar maliyet, bu kadar kasıt, bu kadar irade, bu kadar güzellik... Sonra hepsini topla. Şu alan bun yok muat olur mu? Bütün bu kaslar, bütün bu iradeler, bütün bu rubbeti medar güzellikler gösteriyor ki Allah'ın rubbeti güzel, tasarrufu güzel, güzel. Dünyadaki bu güzellikler dünyada kalsa, ahirette devam etmese ne olur? Hepsi zıbdına inkâr edilir. <gülüyor> Hepsi ne olur tüm ruhubatlar gider. Bütün nispetler heba olur. Bütün güzellikler şişliye atılır. Rahmet, inayet, merhamet bunu ister mi? İstemez. İşte eğer saadeti ebediye olmazsa şu esaslı nizam bir sureti zayıfı vahiyeden ibaret kalır yalancı esassız bir nizam olmuş. O zaman yani ahiret olması hayata belki olması dünya hayatınaymiş. Masan bir varmış bir yokmuş. Yani gendi, gitti, öldü, gitti. Öl, git, git. e, dünya'da bakın. Şimdi bir proje var. Ben büyük bir projeyi düşün. Çok büyük mesela şeyde. Şey Urfa'da şey kan projesi var mı? Şey yapılmıyor baraj, baraj, baraj yapılmıyordu. Urfa'ya girmeden önce Ata şehri kurdular. Değil mi? Mesela bir projenin büyüklüğü ne ile anlaşılır? Şantiye ile anlaşılır. Değil mi? Çok küçük bir küçük bir dam yapacaksın, ona şantiye gerek var mı? Evet Ama bakıyorsun ya şantiye on katlı bir apartman gibi. Şantenin büyüklüğü Projenin büyüklüğü neydir? Alametidir, delilidir. İşte Urfa'ya gittim. Şimdi o orası oldu, kasaba oldu, ilçedeki oldu. Koskoca, ata bu projenin şeyi şantiyesi. Bakın dünya bu kadar güzelliğiyle, bu kadar teziniğiyle, bu kadar mükemmeliyetiyle ahiretin şantiyesi. Şantiye böyle dakik, böyle müzeyen bu kadar mükemmel olursa ya Hoca nasıl olur? İşte Peygamberimiz diyor ki, göz görmemiş, cennet. Kulak işitmiş, kar cüğübeşe tutulmuş? Gidip de orada inşallah, Allah elimizden tutsun, Allah layık eylesin. Amin. Amin. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat, ve rebavut ve nisem heba olup gider. Şimdi eğer ahiret gelmezse bütün maneviyat, bütün nisbetler ne olur? Heba olur gider. Ne? İslam'da yoktur. Yani, Hz. Musa Aleyhisselam, Firavun'la mücadele etmiş, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nevrut'ta, Resulullah'a gelince kadar bütün peygamberler, bütün ibadetleri, bütün taraftları, bütün hizmetler, Tüm duaları, ticalar, bütün yitiryaları, bütün kurulukları, bütün ahlaka medar, güzellikler eğer ahiret olmasın hepsi oldu? Her olduğunu E Allah haşa bunları siler mi? Zayi eder mi? Yokluğa atar mı? Çürütür mü? Demek, nizamı nizam eden saadeti ebediyedir. Öyleyse nizam-ı alem saadeti ebediyeye işaret eder. Parmağına basıyor. Bu dünyada bu kadar dikkat, bu kadar sanat, bu kadar mağret, bu kadar tezilet, bu kadar kemal, bu kadar güzellik, bu kadar güzellik, bu kadar rahmet, e, hepsi yokluğa atasın, atasın şu. Allah yokluğuna İkinci medar hilkat kainatta bir hikmet-i tahammüme görünüyor. Evet, inayeti ezeliye'nin timsali olan hikmet-i ilahiyye kainatın umumunda gösterdiği maslahatların rihayeti ve hikmetlerin iltizamı, lisanı ile Saadeti i ebediyeyi ilan eder. Şimdi Allah'ın hakim isminin tecellisi. Bakın kainatta hiçbir şey abes değil. Hiçbir şey manasız, hakikatsız değil. İnayetin tecellisi. Cenab-ı Hak her şeye hassiz faydalar, güzellikler, neticeler, semereler koymuş. Öyle değil mi? Ormandaki hangi ağaç, Manasız, hakikasız. Hangi şeyler ot? Biz bir Çanakkale ormanı geziyorduk. Ve orman mühendisi kader abimiz ki, ya, abi bak, abi hocam bize bak şu, şu mavi bir tane ot. Şu, tıpta dedi şu ottan yetmiş tane ilaç yapılıyor. Şimdiye kadar Avrupalıları bu otu alıp götürüyorlardı, satıyorlardı, bizimkiler. Bak, Ye'li Yeni Orman Bakanlığı bu otu korumaya aldı. Bir otta yetmiş tane deva şifa özelliği var. Hikmet. E Cenab-ı Hak, kainatı hikmette bezlemiş, hikmette süslemiş. Kainatın ziyneti, faydası, neticesi semarası ne? Hep hikmet. Hikmetin de merkezinde kim oturuyor? İnsan. E cenab Hak, şu insan için Cenab-ı şu kâniyeti yapsın, yaraşsın, yaşasın. Bu ne benzer? Bir padişah düşünün. Çok muazzam, muhteşem, mükemmel bir sarayı yaptı. Milyonlar harcadı. Sarayı tefriş etti, tanzim etti, tertip etti. Sonra gaz yağıyı töptü, kibriti verdi, yaktı. O zaman madem yakacak, Niye yaktım ki? Yani, bu israf mı? Bu masraf mı? Bu hikmetin, bu avesiyetle Cenab-ı Hak kainatı yokluğa atar. Hikmetin şehadeti gösteriyor ki hayatı vakiye, daha vasıl, daha hakimane, daha müzeyyen, daha mükemmel hâredînâ fîhâ vedâ sırrıyla biz bekaya gidiyoruz. Ebeden mücediz. Allah iyi akıtlımız arttırsın Cenette var <gülüyor> kiys. hakim. Rahu